Alhamdulillah. elleh ve ma hedana Allah ve ma illa billah rabbina ala ala ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من وزاة الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض خلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان inna ulekum aduvun mubin sadıkallahu'l-azim Allahümme enfa'nâ bil Qur'an azim ve bariktenâ fîm elhamdülillâ rabbil alemin ustaqhîullâh'l-hayyel hassantukum bil hayyil kayyum minledi lâ emut ebedâ ve defa'n'tu hankum su eb lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâil alîl-azim Rabbimize senalar olsun bizleri bu mübarek cuma gecesinde bir ilim meclisinde, ayet kelimeler kerimeler ve hadis-i şerifler meclisinde bir araya getirdiği manileri izale eyledi, engelleri ortadan kaldırdı ve bize sahat afiyet, ferah-ı vakt, boş vakit nasip etti. Ta ki biz şu saatte buraya gönül hoşluğuyla gelebildik ve burada otururken de hiçbir şeyden rahatsız değiliz elhamdülillah. Aksi takdirde insan ağrısı olsa, sancısı olsa, çocuğuna bir şey olsa, hanımına bir şey olsa, yakında bir şey olsa burada duramaz. Çok maniler olur. Ama bu işe ciddi aşk eden, gönül veren bu ilim meclislerini canı gibi mübarek cuma gecelerini ihyasını, efendim bu ilim meclislerinde bulunmayı kendi ruhun hayatı gibi, canı gibi efendim, kıymetli bilen, değerli bilen sizin gibi kardeşlere Allah Teala daha nice cemiyetler, cemaatler nasip eder. İnşallah. Amin. Amin. Amin. Böyle niyaz ediyoruz. Mühim olan zaten nedir? Gönül beraberliğidir. Tabi herkes buraya gelemez ama niceleri de radyodan dinler. Şimdi internetten dinler. onlarda da faydalanırlar. Hepsi ortak olurlar. Şimdi bir kardeşimiz geldi, ne diyor? Ben tanımıyorum, yeni görüyorum. Siz bizi hiç tanımadan diyor, bütün ailemizi değiştirdiniz. Annemizden çocuğumuza hepimiz değiştik diyor yani. Şimdi söylüyor tabii, ben tanımıyorum çok insanları. Tanıyamam da. Vaktim diyor, herkesle konuşmaya bile vaktim yoktur. Amma ve lakin, mesele nedir? Gönül beraberliğidir. Kimisi burada olur, yanımızda, önümüzde oturur. O uzaktadır. Yani kalbi burada değilse. Kimisi uzaktadır ama gönlü beraberse, sohbetleri dinliyor, amel ediyorsa o yanımızdadır. Onun için Evli Allah ne demişler? Peyşemeni der, Yemeni der, Yemeni Peyşemeni. Farsça. Yani önümdedir, Yemen'dedir. Yemen'dedir, önümdedir. Onun için biz hem efendim, yanımız Yanımızda olalım, önümüzde olalım Dostlarla beraber olalım Hem de kalbimiz beraber olsun, hem bedenimiz beraber olsun inşallah Ama beden birlikteliği müesser olmazsa Bazı maniler çıkar, insan gurbete gider Yola çıkar, hacca gider yani Oluyor birkaç hafta gelemezler Başka bir mani çıkar, hastalık olur, hastanede kalır Bana bile oluyordu e, Oluyor, o zaman Gönül inşallah birlikte olur. Allah Teala kitabını doğru anlamaktan, Kur'an'ını güzel anlamaktan bizleri ayırmasın. Allah'ın kendi davetine, Habib'in davetine icabete bizleri muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allah'ımız öyle buyuruyor. Ey iman etmiş kullar! Size sesleniyorum, sizi uyarıyorum, size duyuruyorum, sizin imanınıza. Şahitlikte bulunuyorum. Ne büyük şahitimiz var. Ki biz müslümanız elhamdülillah. Allah'ımız bizi görüyor. Kalbimizi de görüyor. İsteci bu Lillah Hemen Allah'ın davetine koşun. Çabucak icabet edin. Allah'ın daveti ezanlar, ilim meclisleri, hac, efendim namaz, zikir, cihad, Rasul O benim peygamberim var ya onun davetine de koşur. Niçin onun daveti benim davetimdir? Siz benim seçimi, kelamımı işitemezsiniz. Ya o sizi çağırır, o bana çağırmış olur. Benim tarafıma yönetmiş olur sizi. اِذَا داكم, O sizi çağırdığı vakitte lima o şeylere ki, vazifelere ki يُحِيِّكُمْ Onun çağırdığı şeyler size ne verir? Hayat verir. Sizi ihya eder. Sizi abad eder. Dünyanıza, ahiretinizi mamur eder. Sizi ölümden kurtarır. Manevi ölümden kurtarır. Kalp ölümünden kurtarır. Onun çağırdığı şeyler. İşte orada tefsirlerde neler yazıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çağırdığı şey nedir? Bize hayat verecek şey nedir? Nesebi tefsirinde olacak, diğer tefsirlerde de vardır. Yani ilk mana diyor ki o sizi ilme çağırıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye çağırıyor? İlme çağırıyor. Gelin dinleyin ayet okuyor, hadis okuyor, sohbet ediyordu. Hayatı böyle geçti. Beş vakit namazın akabinde cemaat toplandığında, cuma hutbesinde bayramda devamlı sohbet. Bu kadar hadis-i şerif nereden geldi? Cemaatin dinlemesinden geldi. İşte ilme çağırdığı vakit ilim size hayat verir. Hayatül kalbi ilmun fehtenimuhu ve mevtül kalbi cehlun fehtenibuhu Kalbin diriliği ilimdir, onu fırsatı ganimet bil, kalbin ölümü tehanettir, yani cahilse adam kalbi ölüdür. Ee, Ondan sakın. لَا تَعْجَبَنَّ الْجَهُولَ حُلَّتَهُ فَذَاكَ مَيِّتٌ وَثَعُقُوا كَفَلُ Sakın cahilin, buradaki maksadımız cahilden nedir? Lise bitirmemiş, üniversiteye gitmemiş, doçent olmamış, profesör olmamış, hatta ilkokul bile okumamış, bu cahil midir? Haşa! Olur mu cahil? Kur'an biliyorsa, Allah'ını biliyorsa, Rabbini biliyorsa, o cahil olur mu? Ömrü profesör olsa, Rabbini bilmiyorsa, ecel olur, çok cahil olur. Sakın diyor cahilin yani Allah kitap bilmezin, Kur'an ilim, din ilimleri bilmez adamın kılığına, kıyafetine, arabasına, evine, barkına, köşküne, sarayına aldanma o ölüdür, kefeni de elbisesidir. Giydiği üzerinde gerçek kefenidir. O ayakta gezen ölüdür. Orada hadis-i şerif alıyor اِنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى لَيُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّيْتَ بِالْعِلْمِكِ مَا يُحْيِي لَرْضَ الْمَيْتَةِ بِوَا بِلِلْمَطَرِ Nasıl ki Allah Celle Celaluhu iri damlalı yağmur taneleriyle ölmüş toprakları ihya ediyorsa efendim her ilkbaharın kışın ölmüş olan toprakları yağmurla bahar yağmurlarıyla yeşertiyorsa Canlandırıyorsa işte aynı öylece cehalet yüzünden ölmüş olan kalpleri de ilim, vaaz, nasihat ve derslerle bu meclislerle ne yapar? İhya eder buyuruyor hadis-i şerif'te. Onun için biz buraya Resulullah'ın davetine geldik sallallahu aleyhi ve sellem. O bizi nereye davet etti? Bize hayat verecek olan şey davet etti. Cihada davet etse mesela Bedir Muharebesine çağırdı onları. Nereye çağırmış oldu? Hayat verecek şey. Neden İslam ancak cihatla yaşar? O Ebu Ceyl yavrularını gebertmeselerdi yaşayabilecekler miydi? Müslümanlar İslam'ı yaşayacak. Bize kadar İslam hiç gelmeyecekti. O Bedir ne oldu? Onların nalını koparttı, İslam'ı aziz etti. Ya e cihada çağırsa hayata çağırdı. E 14 kişi orada şehit oldu. Onlar esas hayata kavuştu. Belen tekulu le beyuktel fi sebilillah amvat. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Bel ahya asıl diriler. Onlardır. Nereye çağırmış oldu Rasulullah? Sallallahu aleyhi ve sellem Sen zannedersin ölüme çağırdı. Bak adamlar şehit oldu Bedir'de, Uhud'da. Ama aslında hayat verdi onlara. Ebedi hayata onları kavuşturdu. Ya Kadın, çocuğunu kaybetti, gencelik yavrusunu kaybetti. 16 yaşında sahabeden birisi Bedir'e katılmak istedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşın gençtir gelme Ağladı ağladı. Ne olur beni engelleme dedi. Hadi gel o zaman dedi. 14 şehitten biri odur. İlhamlar böyle istediler. Kadın e, efendim Nu'man hazretlerinin annesi radıyallahu anh'a Resulullah'a bekledi sallallahu aleyhi ve sellem hemen Medine'ye girerken ne dedi? Ben dedi oğlumun şehit olduğu haberini anladım ama haber aldım bana haber geldi ama ne ağladım ne güldüm dedi. Niye seni bekliyorum? Seni bekliyorum. Sana soracağım. Sen Allah'ın elçisisin. Şimdi dedi benim bu oğlum dedi nereye gitti dedi. Eğer cehenneme gittiyse sen görürsün nasıl ağlayacağım dedi. Yıkacağım buraları dedi. Cennete gittiyse ağlama malicim yok dedi. bedi hayat ahirettir. Bu nedir? Kadınlar böyle kadınıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnneha leyset bi cenne ve inneha ve innebneke ve cil cenan ve innehu lefil firdevs dedi senin oğlum Bedir şehidi 14 kişiye nasip oldu Bedir'de şehit çok olmadı Bedir'de Uhud'da 70 oldu Bedir'de 14 oldu senin oğlun dedi bir cennette değil çok cennetlerde senin oğlun firdevs aladadır cennetin orta yerinde dedi halbuki oğlu da harbe girmemişti orada suyun başında Su içerken bir serseri ok geldi Harp başlamadan oklan şehit oldu Daha harbin içine girip bir yavur gebertmeden Firdevs'i hak etti Dedi tamam o zaman dedi Kız kardeşi de vardı yanında kadının kızı Onlar tabi çok sıkıntılı oldular çocuklar da genç olduğu için ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Yine de siz efendim bir su getirin su getirdi O mübarek suyudan aldı biraz ağzına mübarek tükürdü suya, çok yapardı bunu. O tükürdüğü suyla dedi, bunu serpin. Suratlarına serptiler, yakalarına serptiler. Ondan sonra güle güle gittiler. Onlardan daha Mesut Bahtiyar Medine'de hiç kimse yoktu neşeli. Efendimiz onlara bir de bu kendi mübarek ağzından çıkardığı suyu serpitti. ya dünyada kazandılar, ahirette kazandılar. Niye Resulullah nereye çağırdı? İhya edecek, hayat verecek, Cihat'a çağırdı, şeyhlere çağırdı, ilme çağırdı, namaza çağırdı. Neye çağırıyorsa bizi, bu İslam ne davet ettiyse bizi, dünya ahiret, maddi manevi hayatımız ondadır. Anladınız mı? Bu davete icabet edin Allah buyuruyor. Böyle geldik gidiyoruz. Nere gittiğimizden de haberimiz yok. Bir karanbola gitmeyelim yani. Bu dünyadan bir defa geçeceğiz, bir daha buraya dönmeyeceğiz. Ne alacaksak buradan alacağız, sonsuz hayat burada kazanılıyor veya kaybediliyor. Dünya yemek, içmek, eğlenmek bakımından on kuruş etmez. Her keyfinin içinde bin tane sıkıntı girer. Ama cenneti, ahireti kazanmak bakımından da bahası biçilmez. Çünkü sonsuz hayattan bir Sübhane Allah sevabını buradakini sonsuz ahirette alamazsın. Hep Sübhane Allah alamazsın. Yeri burası. Burada para ediyor, orada para etmiyor. Aman bu davetleri kaçırmayın. Hangi derse çağırıyorsun? ilim meclislerine? Hiç, hiç kaçırmayın. İhya olacaksınız inşallah. Ya hoca Efendi ben şimdi gelmiyorum, nasıl olsa sen de haftada üç kere konuşuyorsun maşallah. Çenen de düşük, geveze geveze, hiç durduğunda yok, fuzuli fuzuli, öyle zannedersin sen. Her lafın ayrı manası vardır. Pek de aynı şeyleri de tekrar etmemeye çok gayret ederim aslında ama hadiste esas olan tekrardır. Tekrar sünnettir, en azından üç kere tekrar etmek sünnettir, insanların kafasında kalsın diye ama ben şimdi burada bir saat konuştuğumda her konuştuğum ait hadis de üç kere tekrar etsem, haftaya yarısı gelmez yani. Biraz da bunatı derler, yaşı da biraz ilerledi. Aynı şeyi söyleyip söyleyip duruyor derler. Onun için sizi de zapt etmek zor. Devamlı üretimdeyiz yani böyle. Mücadele veriyoruz yani ki bir şey yeni bir şey söyleyelim fakat ama mühim değil yani. Bu artık bizi beğenmeniz maksadımız olmayınca derdimiz sizin sevmeniz gelmeniz değil ama derdimiz hepimiz istifademiz ahiretimizi kazanmamız için birbirinin elinden tutmamızdır. Yani. Derdimiz bu. Şimdi ben bir de hafta gelirim, öbür hafta gelirim. Nasıl olsa istediğim zaman gelirim Ta benim yaşım genç, ömrüm vaktim var. E sen de her hafta kaç defa konuşuyorsun zaten. Birine gel ben birine gelirim. Yahu kardeşim ne seninle kadar yaşayacağım belli. Ne ne kadar yaşayacağım belli. Yani kızır Efendi çok mu yaşlandı? E, Bayram Efendi çok mu yaşlandı? İhsan Efendi çok mu yaşlandı? hasbi Efendi çok mu yaşlandı? Ortalama 60'ı geçmediler yani. 60'ı geçmediler. Ya burada bu kadar değerli hocalarımız çok yakın zamanda birkaç senelerde hepsi gitti. E demek ki burada efendim seni çok bulurum. Ben de çok fırsat bulurum. Bunları şeytan vesvese verirsin. Bu vesveselere, kabulmayalım. Ben şimdi bir istihara yaptım, kaç sene yaşayacağım diye baktım, Kumrulu Mescid'den İsmaila'ya doğru iniyorum. Benim eski yolum da orası, çocukluğumdan beri camiye inerdim oradan. Orada diyorum kendi kendime 90 senedir bu yollardan cami, camiye gidiyorum. Buradan istihar anladım, 90 yaşına gelsem de yine yürüyüp camiye gidebileceğim gibi bir şey. O bir şey gördü şu yaşında, bu bir şey gördü bu yaşında falan. 63 şeyi biraz ağır basıyor e 63 bir şey kalmadı E şimdi 3-4 tane istihane var, zuhurat var, şu var, bu var, o gördü, bu gördü Efendi Hazretleri dedim ne yapayım ben? Dedi ki sen dedi en aşağısını ihtiyatın itibar et. Ona göre kendini hazır et. En aşağısını Niye? Nefis diyor ki 90 gördü istihane, istihane de gördü Fare rüyasında dev olmuş Bir şey itibar olmaz yani Ondan sonra da birisini gördüm, iş bir lazım değil. Dedi bana ki rüyalar görüyorsun ya, çok uzun yaşayacaksın falan şudur budur. Hiç itibar etme rüyalara dedi bana, o da rüyada diyor bana. Ne demek o? Yapacağını yap. Hiç işi geriye bırakma. Hizmetleri yapma. Size de aynısını söylüyorum. Nefis size de, bana dediğini der işte, milletin azın bilirsin, kendin gibi demiş size de aynı şeyleri söylüyor. Daha çok yaşarsınız. Şimdi. Değil öyle. Dünya birden biter. Bazen sinyal de vermez yani. Aniden olur. Onun için biz tetikte olalım. Ondan sonra ayetin devamında ne diyor? Peygamberimin davetine koşuluyor. Peşinden ne diyor? Şunu bilin ki Allah insanın kalbiyle kendisinin arasına girer diyor. Ne demek arasına girer? Yap. Yapmak istediği şeyleri yapmasına engel olur. Onun kalbinde ne temenniler var, ne arzular var, ne istekler var. Ebu Derda'ın dediği gibi يُرِيدُ الْمَرْءُ اَنْ يُعْطَامُنَاهُ وَيَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا مَا اَرَادًا İnsan ister ki işte canım şunu iste şu olsun. Allah da der ki illa da benim dediğim olsun. Sen dediğinden olmuyor ki bir şey, ne gücün var? Ben girerim diyor. Vazan bu bir manası da şudur. Senin kalbinle senin arana girerim ne demek? Seni vaaz nasihat anlamayacak hale çeviririm. Ondan sonra dinlersin dinlersin hiç dinlememiş gibi fark etmez diyor. Onu da yaparım diyor. Niye yaparsın böyle ya Rabbi? Hak edersen. Ne demek hak edersen? E benim dinime değer vermezsen ben de sana anlatmam diyor. Fırsatlarını kaybettiririm sana diyor. Kalbinle senin arana girerim ne demek? O kalp böyle çalışacak çalışacak çalışacak. Sen de yaşayacağını zannediyorsun. Bir girerim araya diyor, tak kalp sektresi durdu bitti. Ondan sonra fırsatlar kaçtı. Hadi bakalım daha bir namaz ara, bir cemaat ara, bir sohbet ara. Şu dünyadan bütün olacağımız, şu cennet bahçelerinde biraz fazla daha istifade etmek. Şuralar cennet bahçeleri, burası. Geri kalan. Yatak odası cennet bahçesi diye bir hadis var mı? He? Televizyon koltuğu cennet bahçesi diye bir hadis var mı? Yan gel yat aşağı, zıp zıpla. Var mı böyle bir hadis? Söyle bana bir hadis göster bu kadar kitap baktım ben. Cennet bahçesi dünyada ilim meclisleri, zikir halkalarıdır. Başka cennet yok dünyada. Cennete girmek istiyorum. Ne cennete gir Girdin işte. Ama çıkma. Bir gidebii çıkıyorsun. Çıkma denemek. E ben de bütün ömrümüz burada mı gidiyor? Ya var ya dışarıda da olsan bundan amel edersen, bozmazsan bu işi hep cennet bahçesi olur. Git evine şimdi çoluk çocuğundan çay içmen ibadettir. Şakalaşman ibadettir ama vaktini aşırma. Film, program, dizilere takılma. Ondan sonra vaktinde yat. Ondan sonra gece namazına kalk. Olmadı sabah namazına mutlaka kalk. Çoluk çocuğu uyar. Hepsi cennet bahçesi oldu. Ama buradan çıktın gittin. Çay, kahve, dizi bilmem ne. Ondan sonra yattın bir de iki de sabah namazını kaçırdı. Çoluk çocuk evde namaz kılan yok. E oldu cehenneme döndü bir daha. Namaz. Buyurun. 34-UH-2047 34-UH-2047 Bu araç fakat elinden alınsın. Bu da cevaptır size ama baştan park ederken dikkat etseniz de zahmet olmasa size. bu riayet edin arkadaşların talimatlarına çünkü sizin faydanıza bir de insanlara sıkıntı vermemek içindir. Şimdi biz e, 54 fardan 7. yaptık mı? He? Devam. Size güveniyorum. Birinizle bir not aldığınız yok. Tamam. 8. farza geldik şimdi. 54 tane farz 24 saatte bize yönelmiş. Hazane-i Basri ne buyurdu anh? Bu 54 farz 24 saatte Müslümanlara taallük eder, bunlarla amel etmeyen Allah'a isyan etmiş olur diyor. Onun için ona göre tabii biri birine taallük eder, biri öbürüne taallük eder. Mesela şimdi burada e, helal rızık Yemek meselesi var, ama tabi kadının para kazanması, rızık kazanması mükellefiyeti yok İslam'da. O bakımdan anlatabildim mi? Genel olarak konuşuluyor. Bazı iş erkeğe tağlup eder, bazı kadınlar tağlup edebilir. Ama bu ümmet üzerine, Müslümanlar üzerine farz olan vazifelerin sekizincisi, helal yemek. Helal yemek de bu zamanda çok az bulunabilecek bir şey. Ondan dolayıdır ki huzur kaçtı. Ondan dolayı da ki tesirlenme azaldı. Eskiden diyor ki vaz eden adam vaz ederken iki üç cenaze çıkıyordu Allah korkusundan. Yok efendim Kur'an okunurken bazen ölenler oluyordu. Hafızları dinlerken falan. Bunları din, yani okuduğumuz zaman kitaplarda hayal gibi geliyor. Neden? Şu anda böyle bir şey vuku yok yani. Vuku yok. İsterse dünyanın en güzel hafızı okusun mesela. Bir Allah falan bağıran, aşka gelen de olur ama ait bir cenaze çıkacak hali yok. Yani Allah aşkından böyle bir canını vermek, şunlar bunlar. Hiç böyle şeyler olmaması. Ağlamanın azalması. Gözyaşının donması. Kalbin soğuması buz gibi. Namazda huşu olmaması. Mevla'nın huzurunda dururken bir, bir titremeler, bir ürpermeler, bir haşyetullah huşu sarmaması insanı. Huzuru kalp İki rekat namazda tam Mevla ile irtibat Kur'an bulunmaması, görülmemesi yani var da biz mi görmüyoruz yani? Hal böyle olunca bugün bunların bir sebebi olmalı. O da nedir? Yediklerimize haram karışmasıdır. Bu ne gibidir biliyor musun? Yani benzine sulu veyahut da karışık benzin nasıl arabanın motorunu tekledir? Bu rızk haram şüpheli girdiği zaman da bu kalbi Devranını yani manevi hararetini, cereyanını, çarpıntısını durdurur yani veya azaltır. Aa, onu yani bir haram lokma 40 gün yani insanın namazının ibadetinin kabulüne engel oluyor. 40 gün adam ondan sonra çıkıyor, hacca gidiyor, ömreye gidiyor, para da haram var, para da karışık var, şüphe var. Milletin borcunu ödememiş. Adamdan para gasp etmiş Ona zulmetmiş Mirasta haksızlık etmiş, hakkı olmayan parayı almış yemiş Onlarla hacca gidiyor o, o, İbadet yapayım zannediyor, hiç bir huzur bulamaz Ondan sonra dua dua dua dua Ne buyuruyor hadis-i Adam diyor sefere çıkar ee, Zikir, dua, Allah yolunda bir, yere, bir yola gider ama ve meclabu haram yediği haram ve meşrubu haram içtiği haram yani içtiği haram derken şarap içmiyor su aldığı para haram girdi mi içtiği aldığı parayla o da haram oldu ve melbesi haram giydiği haram e çünkü aldığı kumaşı parayla aldı o para haramsa giydiği haram ve bu diye bile haram e devamlı e, gıdası parayla o parada neredense oradan haramsa haramdan. فَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكِ Böyle bir adamın duası nasıl kabul olsun? Hadis-i şerife bak. Çünkü كُلُّ لَحْمِنْ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ Hangi et diyor haramdan biterse Şimdi bizim etlerimiz yani neden? Yediklerimizden, insan yediklerinden insanın eti, kemiği, derisi oluyor. Fazla yedirmiş işmanlaşıyorsun et artıyor mesela. Az yeten et çekiliyor, et azalıyor, zayıflıyorsun. Hangi et diyor haramdan bittiyse, yetiştiyse fennâru evlâb. Ona en çok yapışan yer cehennemdir, diyor. Yani cennet temizlerin yeridir. Cennet çok temizdir, Allah'ımız çok temizdir. Haşa gibi temiz manasında değil. Ne lâ Allah tertemiz mübarektir. Ve lâ ebbelillel tayyib, ancak tertemizi kabul eder. Yani karışık işte ne sadakayı kabul eder, ne zekatı kabul eder. Ne dua, öyle adamın duasını kabul eder. Çok dikkat etmek lazım, ticaret işleri, muamele işleri işte. Sorular, cevaplar geliyor bize işte mesela anlatıyoruz. Fıkıh meselelerinde bunlar geçiyor. Şimdi Fatih Kalender Hoca başlıyor inşallah, cumartesileri. Saat sekiz buçuktan sonra, ondan sorarsınız. Ticaret işleri, hep sorun. Bana göre böyle demeyin. Mesaj çekin, sorun. Ben biraz e, ilim işlerine bir de saat sola çıkmaya başladım şimdi. Kadana'ya gidiyorum inşallah. Bir dolanayım ortalığı diye. Onun için duramam şafta sonları falan. E, i̇hmal olur bu sefer. Bu fıkıh işi de vakit ister çok. Onun için Hoca Efendi, ehl Sünnet kardeşimiz, efendim kıymetli kardeşimiz, fıkıhçı. O da bu cevapları verecek radyodan inşallah. Bunları sorun, sorun. Şöyle alsam ne olur, böyle alsam ne olur, vadelizi nasıldır? Vadeli alırken ne yapman lazım? Finans kurumundan efendim, ev alıyorum, araba alıyorum ama muamelem nasıl olması lazım? Bunların hepsini sorun yani. Bak şöyle olursa caizdir, böyle olursa caiz değildir. İşte helal haram oradan başlıyor yani. Aldığınızdan, sattığınızdan hep oradan geliyor. Efendim haram iş yapıyorsan, iş yaparken namazı kaçırman zorunda kalıyorsan, kadın başını açmak durumunda kalıyorsa hep ne girdi buralara? Eh. Bak adam geçti bu hafta ne sordu bana? Sakal tıraşı diyorum, berber olduğum için. Durum nedir? E, üç mezhepte bu haramdır yaptığın iş, kazancın haram olur ama ben saç tıraş ettiğim oluyor, bazı sakallı adamın şurasını burasını düzeltiyorum, onlar helal olur ama yine de ne oldu senin rızkın içine haram girdi meselesi var e şimdi yani bunları hep soruyorlar işte bu berberinden başlıyor simitçisine kadar tealluk ediyor yani bir yalan yere yemin meselesi bir adama bir ne? satayım alayım derken bir kandırma meselesi efendim, değerli satayım diye bir ufak yalan Bunlar mahveder. Bütün parayı da mahveder yani. Olsun. Hep yediğin haram olur. Değmez yani. Değmez. Müteahhitlerin iş aileye. Acayip acayip işler yani. Mesuliyetli işler. Dünyada ahirette adam altından kalkamaz. Doğruluk lazım. Fıkha uygunluk lazım. O zaman yediğin helal olur. ibadetinde kabul olur. Duanın müstecap olur. Yoksa İşin zor. Zaten haram yiyende de çok ibadet hevesi de olmaz. Haram yiyen ibadete karşı soğuk olur. Eğlencelere, zevklere, haramlara düşkün olur. Onun canı devamlı ne çeker? Haram çeker. E siz öyle değilseniz demek ki yediğinizin ekseriyeti temizdir inşallah. İnşallah tümü temiz olur inşallah. Bu garip zamanı, ahir zamana çattık bir defa. Biz de sipariş verip de bu zamanı seçmedik yani beni de efendim seçim hakkına sahip etselerdi ben de aslı saadette doğmayı seçerdim yani. Ama bizi gönderdiler dünyanın dibine. Bu en sonunda hemen hemen biz geldik. Hay. Çok zor oldu bu iş şimdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem küll ümmeti kulûlerri bah. Ahir zamanda bütün ümmetin faiz yiyecek buyurdu. Dediler ya Rasulallah ve men hiç yemeyen kalmaz mı yani bu nasıl oldu? ve men levmi yekûl ashabıv mühubâri yemeyene tozu dumanı vuracak buyurdu. Sistem Çark, Hani Erbakan hocanın anlattığı bir şeyler vardı eskiden. Ekmeğe kadar. Ekmeğe kadar faiz nasıl geliyor, nereden gidiyor? Herkes, bütün Müslüman alemi. 200 milyon Arap'ı diyelim 1,5 milyar Müslüman, Hepsinin faizi Yahudi'ye gidiyor yani bir de. Ya, Öyle bir çarp kurmuş. Uçağa binsen oradan alıyor. Trene binsen buradan alıyor. Gemiye binsen şuradan alıyor. Dünyada bir sistem kuruyor. Bütün kart... Kart alsan o karttan oraya götür. Dünyanın beni para göndersen oradan alır. Yani bir acayip şey. Ama tabii mecburiyetler, zaruretler, insanın da hayatını kitleyecek olaylar var. O kadar da müsaade var ama işte o tozundan vuracak meselesi var. Vuruyoruz işte. Allah'ın bizi kurban olduğum, kendi elimizin kesbinden, kendi kazancımızdan, helalinden yedirsin, içirsin Allahım Allah'ın helal rızık kapısını açsın Allah. In. Kurban olduğun bütün kulaklarından sıyırsın bize Allah'ın. Ölmeden bütün helallaştırsın bize Allah'ın. Bu sıkıntılı gitmeyelim afirente. Şimdi okuyalım bakalım. Bakalım ne buyuruluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ey, yuhennas, ey bütün insanlar. Tabi bütün insanlar buyurursa da bundan maksat kimdir? Müslümanlardır çünkü. Gavura ayet gelir mi? Adam neye inanıyor ki? Külü yeyin. Mimma fil arv. Yeryüzünde bulunan rızıklardan. İşte sebzesinden, meyvesinden, buğdayından ekmek yapıyorsun, işte arpasından. Efendim, her türlü hayvanından. Bunlar yeryüzünün mahsulleridir. Hayvanda ot yiyerek yetişiyor. Eti besleniyor mesela. Yeryüzünde bulunanlardan. Yeyin. Yeyin ama helalen, helal olsun, haram olmasın. Bayi ben sadece helal değil bir de tayyip tertemiz olsun. E peki her helal tayyip değil mi? Değil. Niye şüpheli iş girebilir? Mesela Hasbe Hoca Allah rahmet etsin. Amin. Güzel misal verildi buna. Derdi ki mesela bir insan derdi cuma namazı vaktinde dükkandan kazandığı ne olur derdi? Haramdır derdi. Ama derdi beş vakit namaz, cemaatla namaz kuruluyor yukarıda veya civarda camide bu ne yapıyor? O saat ben nasıl kızacağım. Namaz geçmiyor. Müşteri var şimdi diye. Kazanıyorsa derdi. Cuma olmadığı için helaldir ama tayit değildir, temiz değildir derdi. Yani şüphe girdi o işe. Şüphe derken helal haram ayrıdır tabii ki. Helaldır bu ama mevla böyle çok temiz olsan. Niye kerahat girmesin yani? Benim istemediğim bir şey bulaşmasın o işe. Ne gibi eşek yama atan niye kılmıyorsun? Erzurum'da bir tü, bakırcı e, ustanın, bakırcı dükkan sahibinin başına geldi mi? Eski Osmanlı zamanında herhalde, son zamanında. Ha Hatta Erzurum'da da bu cami var, bakırcı. Bir şey camisi işte, neyse. Bakırcı adı öyle bili hatırlıyorum ben. Niye? Adamın biri geldi, çok büyük mal alacakken ezan başladı. Dedi ben camiye gidiyorum. Ya dedim mübarekisin, namaz kaçmıyor, kılarsın. Cuma diye ki bu. ben de işim var, şuyum var ama çok yüklü bir mal idi. Dedi ki ben şimdi ezan başlıyorum. Allah'ım çağırıyor dedi. Yani senden uğraşacak vaktim yok. Ha namazdan sonra ilgilenirim dedi yani. Bütün işinden ilgilenirim falan. Adam da aman dedi ben de başka açık olan dükkan ararım falan. O bakırcı gitti ondan sonra namaz bitti. Cemaat geldi. Açtı kapıyı bir de vakti. Dükkanın ortasında bir küp altı. Onunla da o camiyi yaptı. O her camisi var. E şimdi şimdi Hoca ben de bir deneyeceğim bu işi dersin. Da sana naneyi yersin. On sana küp gelmediği zaman da bana hakaret edersin beni kandırdığını. Ben sana her böyle yapana küp geliyor dedim mi? Zaten o zaman ezanda herkes dükkanı kapatır. Suudi Arabistan'a döner burası. Ama ben sana onu demiyorum. Ne diyorum? Allah birine yapar, herkese işittirir. Sen Allah için gideceksin camiye. bana küpücin değil. Zaten... O küp gelen adam da parayı ne yaptı? İşte öyle ihlaslı olursan parayı da cami yaparsın Parayı yedi mi adam? Yemedi işte Ne yapacak? Şimdi Temiz helal yiyin temiz Evvela Mevla'nın Sonra nefsin istekleri Meşru istekleri tabi Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ''Zalemul halal vacibun ala kulli müslimin ve müslüme helal rızık aramak, yani yediğinin helal olması için gayret etmek nedir? Müslüman Her Müslüman erkeğe de kadına da farzdır. Niye farzdır? Bütün ameller ona bağlıdır. Yemeden vücut ayakta durmaz, kıyam yapacak, belini doğrultacak güç kalmaz. Yemek içinde bunun kazanılması gerekir. Bunu da helal yoldan araması inanan erkek ve kadınlara farzdır.'' E kadının dedin mükellefiyeti yok hoca efendi. E dedim ama şimdi bir miras kalır. O da kalkar ona efendim ben tam alayım mi der. Halbuki Allah ona ne verdi? Kadın yarım alacak. Rizle kerim hisse hisseyi. Çünkü kocasından alıyor zaten. Kocası ona bakmakla mükellef zaten. Babasından da ne alır? Yarı alıyor mesela. Mevla ona yine ikram ettiği yarısını. Efendim hissenin yarısı. Yarım hisse. Erkek tam hisse yani diye erkek çocuk çocuk bakacak eş bakacak çok çocuk bakacak onun için tam bir sermaye ol kalsın ona diye veriliyor ona e şimdi o kadında kalkıp ben hakkımı e, tam alırım dersen e, ne oldu haramiyet geliyor değil mi şimdi yani helal aramak kadına da var. o miras yolundan olur başka yoldan olur ondan sonra kocasını zorlamak bakımından olur e şimdi kadınların çoğunun kocalarına şunu isterim bunu isterim demesinde ve eve şu lazım, bu lazım, işte koltuk değişecek, şu değişecek, bu değişecek. Devamlı yenilik istemesinden, kanaatsızlığından veya bu kadınlarda bu iftihar meselesi birbirine hava atmak, çalıp satmak daha fazla olduğu için komşunun şusu var, onun busu var, rekabetine sokaraktan adamı zora sokması yüzünden bir erkeklerin bir kısmı da bu nedenle haram şüpheli işlere, kredilere, faizlere giriyor yani. Burada da kadının da anlayışlı olması gerekiyor. Çünkü onun da helal araması farkıdır. Adama getir de nereden getirirsen getir dememesi lazım. Aksine sen nereden kazanıyorsun bu parayı ya? Bir anlat bakayım bana. Bir hocalara soralım bakalım. Haram karışıyor mu senin rızkına? Kadın bunun üzerinde daha hassas olması lazım. Sonra o çocuklar ne olacak? Eşkıya olacak. Haram yedirdiğin çocuklar başına bela olacak. Gelecek evin halısını çalacak. Ondan sonra anasına babasına dalacak. Onun için Anne daha çok düşünmesi lazım. Çocuğun uslu olmasını isteyen, anasına babasına itaatli, vatanla milletine hayırlı olmasını isteyen, onun helal yemesine daha çok dikkat edecek. Helal yemezse o çocuk azgın olur. En ufak bir şey çocuğa tesir eder. Neydi işte, çocuk ne yapıyordu? Bütün mahalledeki tulumcuların o zaman suları tulum, tulumcular taşıyoruz. Böyle su yok mu? Boruyla gelmiyor. Ki çocuk da gidiyor ne yapıyor? Tulumcular orada caminin kenarında, çeşmenin orada efendim tulumlarını dolduruyorlar, bırakmışlar ve adam gidiyor geliyor arkadan, deliyor tulumu. Efendim adam siparişi götürene kadar su bitti. Tulumdaki. Ya bu ne biçim çocuk? Bütün millet geldiler, tulumcular dediler bu sizin çocuğunuz. Ne biçim eşkıya oldu ya? Bizi rahatsız ediyor, bize zarar veriyor şurada durur. Adam geldi karısına, ya dedi sen bir düşün bakalım dedi ya. Şimdi biz neyi düşüneceğiz? bizim çocukların durumunu yani bir tane bukuat olsa onu bulmak kolay bizim bukuatımız çok e şimdi adam kadına sordu kadın da bir düşüneyim dedi düşündü düşündü dedi ki yahu dedi aşerme meselesi var ya hakikaten ben dedi komşunun evindeydim dedi ekşi çok canı çeker böyle ekşi turşu şeyleri öyle derler yani ben hoş bilmiyorum o işi ondan sonra Oradan dedi bir limon duruyordu dedi. komşuda gitmiş bir yere ben de orada dururken bekledim. Canım çok. Birden de çok hır soluyormuş. Aniden bastırıyor o istek falan. Ondan sonra efendim işte kış günü karpuz ister yani. Adama Allah sabırlık versin. Ne, ne yapacak yani? Şimdi gerçi her şey hormonlu. Kışında karpuz bulunuyor yani. Eskiler daha zor çekiyorlar. Efendim gitti ne yaptı? Eee bir dedi kürdan gibi bir şey buna böyle bıçak bıçak bir şeyle kesecek gibi değil de ufacık bir şeyle delmiş onu e, suya çıkacak kadar limonun oradan biraz emmiş yani hani o hırsını dindirmek için e şimdi çocuk da ne yapıyor herkesin tulumunu deliyor görüyor musun? yahu sen git hemen komşudan helallık iste falan ya komşu da güler bu işe yani yani çok basit bir şey canım ama habersiz oldu o biz helallik alalım da tabi helal olsun ne demek ya falan ondan sonra çocuğun huyu düzeldi görüyor musun e şimdi bu teşhis kolay çünkü bir mesele var düşünüyor hemen aa bu olabilir mi acaba diye. mesele çıkıyor bizde ne olacak şimdi benim babam ne yapmış onun babası ne yapmış ne yemiş ne yedirmiş haram katmış. on sonra ben pusulayı düzeltemiyorsam şimdi ne yapacağım ya çok zordur bu çok zormuş Adam kolay kolay diyor, ne kadar ibadete çalışsa da diyor, haram yiyen, çocukluğunda bile haram yemiş olsa evliya olamaz diyor yani. Ya. Yani çok ibadete çalışsa da veli olması zor olur. Bu onun için Allah'ın dostları seçilmiş, ana babaları da seçilmiş oluyorlar. Yani onların çocukken yedirdiklerine, onlara yedirdiklerine ne yapıyorlar? Azami gayret gösteriyorlar. En ufak bir haram lokma yedirmiyorlar çocuğa. Ya. çok önemli herkes bunu düşünecek hesabını yapacak ahireti tercih edecek evet. Ha, helal kazanmak zor oldu hoca efendi haramdan işler daha kolay helal para için sıkıntı var o maaş da az oluyor iş de daha yorucu oluyor öbür işlerde bir gevşeklik oluyor para da fazla oluyor nasıl yapacağız e bunu bilmedi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hemen hadis-i şerif buyurdu. Ne buyurdu? Men ta'ib fi keşfi'l halal asbaham mağfur. Bir adam diyor, illa da helal yiyeceğim, helal rızık talep edeceğim diye çalışırken zahmetçe gelse, yorulursa bir gün o gayretli ama illa helal olsun diye biraz daha e, yorgunluğu, zorluğu işin artarsa sabaha aff olarak kalkar diyor. O gecenin sabahı anadan doğmuş gibi kalkar diyor. Belki öbürü sabaha sabahkada zikir yapar. Af olamaz da sen helal peşinde için yorgun olduğundan o kadar zikir ibadet yapamayabilirsin gündüz çok çalıştığından ama derdin helal yemek olduğu için sen sabaha af olarak kalkarsın Onun için helal rızık talebi de ibadete dahildir ama neden sonra farzlar vacipler yerine getirildikten sonra farzları vacipleri yerine getirmezsen bütün hepsi haram olur yaşaman haram olur namaz kılmayan, abdest almayan, kusretmeyen farzları, vacipleri yani namaz ve fitir de vaciptir mesela bu namaz vazifelerini işte neyse ramazanda oruç, farz bunları yapmayan adamın hayatı, yaşaması baştan tepesinden tırnağına günahtır yani benim neren bozuk demesin yani ya adam Ubeydullah hocaya dedi ya kemide giderken laf attı, laf attı, laf attı şalvar cübbenin aleyhine konuşuyor şudur, bunlar nereden Bunlar hala bitmedi bu ne çıktı falan o da mübarek çok rahat adamdı Allah rahmet etsin Hiç gülüyor böyle duruyor falan Adamı kızdırmamıştı hiç kızmıyor falan Ya dedi niye bana böyle diyor falan Benim bir suç üzerimde suç unsuru yok ki dedi falan Yani bizim Hüseyin Hoca da demek ki ben bomba taşımıyorum Dilerdim ben neyim falan zavallı bir adamım hocayım falan Hoca dedi sen tepeden tırnağa suçsun dedi Bu memlekette dedi yani Anladın mı? Sana da ne derler? Sen namaz yok, abdest yok, tebenden tırnağına, bütün nefesin günah derler yani seni. Bir tarafında hayır yok. Ama ben helal kazandım. Bu geç o işte. sen. Helal kazandın ama farzı yapmıyorsun. Demek ki insan farzı macibi yerine getirdikten sonra maddi dünya için çalışmalarında da ne olur? Helal peşindeyse af olur. Ve ibadete de sayılır. Ama geçimi var iken İhtiyaçları da görülüyorken, daha fazla daha fazla daha fazla kazanayım derken sünnetleri terk ederse, ilim meclisten terk ederse, zikirlerden uzak kalırsa bu da iyi olmaz mekruh olur. Neden? Zaruretin yerine gelmişler. Ondan dolayı sahabe-i kiram hazaratı 40 yaşına geldikleri zaman dükkanı tezgahı bırakıp mescide çekilirlerdi. İbadete ve cihada, ilimi yaymaya. 40 yaşında, Medine ehlinde adet oydu sahabe döneminde sahabeden sonraki dönemler tabi şimdi böyle bir imkanlar yok şimdi zaten emeklilik kaç yaş? 65 yani 65'e kadar adam çalışırsa bu durumda pek bir şey ne ilme ne hizmete vakti kalmaz bu, bu memlekette 65'ten sonra bir insandan da bir şey bekleme yani kafasına da bir şey alacak yaşı kalmaz ama velakin lakin tabi fırsatları değerlendirin. Bir boşluk buldun ilme, bir boşluk buldun zikre. Böyle çalışmak lazımdı. Şimdi eski dönemler yok. Eskiden bolluklar var. İnsan biraz kenara köşeye koyar. Bir iki dükkan bir şey aldı. Kirasıyla da geçinirse ibadete vakit ayırıyordu mesela. Şimdi bakıyorsun adamın iki dükkanı var o da aç. Yani adamın beş dairesi var. Toplasan üç dört milyar kira gelmiyor. Adamın faturaları bilmem ne dedi, iki geliyor zaten. Dolayısıyla bu zamanda böyle 2-3 de evet adamın dairesi var, bir tane de dairesi var dense zengin olurdu. E şimdi 3-5 dairesi olsa da geçinemeyebilen var. Böyle bir zamandayız. Bereket diye bir şey kalmadı yani. Onun için insan kendini kendi dengeler. Bakar zaruret nedir? O zaruretlerini halandan giderir. Evet, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Memlebatnav min halal kim karnını helal lokmayla doldurursa doyurursa çalışır didinir helal kazanır ve o yediğinen efendim ibadetlerin vazbeleni ifade et sünne ava ilave va sünne va evadahi yani sonra sokulur İlâ firâşî, yatağına sokulur yani yatsıyla kıldı, vazifelerini yaptı sabah namazına kuvvet olsun diye, gece namazına takviye olsun diye uyumak lazım biraz, hepten uyumadan da zikretsen bu sefer ne diyeceğini, okuyacağını unutursun, şaşırırsın yattı, geçti yatağına كَاَنَّمَا سَهَرَتْ عَيْنَاهُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهُ Bu adam gündüz helal rızık peşinde yorgun olduğu için bu yatağında yattığı vakitte kalkana kadar sanki onun iki gözü Allah yolunda cihatta Uykusuz kalmış kadar sevaptadır. Allah yolunda cihatta, gece uyumuyor, nöbet bekliyor. En faziletli amel nerededir? Efendim, Mescid-i Aksa'da kırsan bir namaz kaça katlanır? 500'e katlanır. Medine'de kırsan bir rivayet, kuvvetli rivayet 1000'e katlanır. Bir rivayet 10.000'e 10 katlanır. Mekke'de ihtilaf yok, 100.000'e katlanır. Öyle mi? Efendim, asker ocağında, her gece teheccüd namazında Asker ocağında nöbet, yani Allah için cihatta nöbette, o iki milyona katlanır, bir namaz kılabilse. 2 milyona katlanır, efendim, değil mi? Şimdi, bu kişi de gündüz helal kazanayım diye yorulduğu için, bu gece uyurken gözlerini kapatmış, Allah yolunda, cihatta gözü açık adamla neşittir. Yani Allah'ımız, bu helal kazanmaya çok önem veriyor, değer veriyor, e, bundan dolayı da kendinizi biz ibadette değil miyiz? Yok zikredemiyorum. İşte başkaları oturdu camide. E şimdi camide oturduğum zaman da maddi imkanlarını da biraz temin etmek de lazımdır. Neden? İnsanlara yük olmamak için. İnsanların en hayırlısı insanlara yük olmayandır. Öbür türlü nedir? Ben burada sabaha kadar zikrediyorum size dua ediyorum. Hepiniz bana bakma mecbursunuz lan. Diyemezsin ki millete kardeşim. Niye mecburuz ya? Git sen de Çalış. 80 negat kılacağına, 2 negat kıl canım ne yapalım şimdi ya? Nafile bu. Ama bazıları da böyle bir mantıkta yürütebilir. Biz dermişiz, şuyuz buyuz, tekkeye postu sermişiz. Ondan sonra benim, hepiniz bana bakma mecbursunuz. <gülüyor> Hiç ben böyle bir şey dedim mi size? En fazla temel de benim hakkım var. <gülüyor> Vakıf malı gibi çalışıyoruz yani. Amma velakin diyemem ki kardeşim ben de bir şey üreteceğim, edeceğim bir şey alacağım. Helalından kazanıyoruz. Gece gündüz uyumuyoruz, etmiyoruz. Bir iki nafakamızı çıkaracağız yani. Çobamız, çocuğumuz vardır. Ha o zaman efendim bana bakma bu millet mecburdur. Hediye gelecek. Bana hediyeler getirin efendim. Ondan sonra ben onları harcayayım istediğim gibi bu zihniyet yoktur. E, Davud Aleyhisselam nereden ne yapardı? Zırh dokurdu. Dokuduğu zırhtan elinin emeğinden geldi. Yani. Allah'tan Allah beni de demirci de kömürcü de çalışmaya muhtaç etmedi de kitap yazıyorum. Yani. O kitap yazma işi de temiz iş. Temiz iş derken çok yorucu iş. Kömürcü benim kadar yorulmaz. Mümkün değil yani. Beyin tamamen istop ediyor. Benden çalışan 2-3 kişi iskartaya çıkıyor böyle kenara. Beynini tutuyor böyle, yangın var diyor böyle. Hocam diyor, kafan diyor, nasıl diyor. 6 saat, 8 saat. Adam diyor ki artık diyor, hiç anlamıyorum ne yazdığımı diyor. Yaz diyorum sen, anlaman alizim yok. Ben ekrandan bakıyorum diyorum, bu ne iş diyor ya. Kardeşim ne isterken Allah vergisi bu. Bu Allah vergisi. Benim işim kolay anlamına gelmez. Kolay saat denemesi bedava. Ama ona göre de değişiriz gelir rahatı. Ben senin tarafa geçeceğim. senin sana gelen bana gelsin ha. O zaman görüşürüz bakalım sen ne kadar dayanıyorsun. Ama velakin. yani Allah'ıma hamd ediyorum yine bu e, kendi elimizin kazancı sayılır yani temiz iş oluyor bu da, bu da demir iş oluyor öbür türlü de yorulmak var, bunda da yorulmak var ama bunda da bir de zevk alıyor insanın da zevk aldığı işi yorulmuyor huzur oluyor, feyiz oluyor, bir ayet, yeni bir hadis, yeni bir rivayet, yeni bir şey devamlı tazeleniyor e bir de insanlara hizmet kalıyor inşallah rahman. ama siz de ortaksınız işte e sen de o işi yapamazsın sen de dünyada başka bir iş yapıyorsun da işte Allah yolunda cihatta gözünü açmış gibisin ya Uykusuz kalmış gibi, Allah hep ortak etmiş Herkes hoca olamaz Herkes camide oturamaz, herkes kitabı yazamaz, herkes vaaz edemez Ama va vaaza gelen olmasa da hoca da kendi kendine konuşamaz Değil mi? Yani onun için bu yola hizmet edenlerin de ecri büyüktür Yarın ahirette cennetin kapısına kim gelecek? Şehit gelecek, zengin, çömert zengin Allah yoluna veren gelecek Ondan sonra efendim kapıda alim gelecek vazeden kitap yazan alim gelecek e şimdi ne olacak? cennete önce girmek istiyorlar Cebrail aleyhisselam görevli neyse Allah Teala buyuracak sen bu işi yola koy bakalım diyecek ki efendim şehide sen diyecek yani niye önce girmek istiyorsun efendim Allah yolunda canımı verdim kanımı verdim döktüm işte falan e tamam Allah kabul etmiş seni yani bu kabul olmayan zaten kapıya gelemez. O kabul olmuş yani. Ve lakin sana bu şehitliğin faziletini kim öğretti? Alim öğretti. Edebini takın o zaman alim burada duruyor. Sen ondan evvel gitmek istiyorsun. Bundan öğrendin sen. Estağfurullah canım biraz sonra gireriz fark etmez. Ne yapacak? İstersen bir pankart aç yani bakalım ne yapıyor? Ondan sonra Efendim Cömert Zengin cömert E ne oluyor sen kim? Ya ben malımı mülküm Allah yolda infak ettim, tükettim, alimlere, hocalara sarf ettim, İslam'a hizmet ettim. Şudur bu. Tamam Allah kabul etmiş ki buraya kadar gelmişsin. Ama dur bakalım. Sen bunların sevabını kimden öğrendin? E alimden öğrendim. E, o zaman efendim, "Tedebb al-alim. Alime karşı ede edebini takın." E tedebb, -te te Geri dur bakalım. Muallimin var burada, sana öğreten adam var. Cık. Hoca da duruyor sessiz. Ondan sonra o alim zat tasıra gelecek. E buyur cennetin kapısını sen aç da yani ödgesel konuşuyoruz. İlk açacak Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Özel konuları konuşuyoruz yani. Herkesin kendi girişleriyle alakalı mesela. Kendi çevresiyle alakalı. Herkesin bir girme şekli var. E bu sefer alim de durdu tam girecekken ya dedi bu zengin cömert adamlar da bize ikram etmeselerdi, hizmet etmeselerdi biz de ilmimizi yürütemezdik yani. Onun için ben dedi bu şeye vereyim bu işi. Efendim cömerte vereyim dedi. Ve cennete alimden evvel cömert girdi mesela. E sen şimdi cömertlik de elde olandan olur. Ka kazanmayan ne verecek? Onun için kazanmak önemlidir. Onun için helal kazanmak önemlidir. İslam'ın hizmetlerini, ilmi de yürütmek yine maddi imkana bağlıdır. Onun için iyi niyetle çalışan, helal kazanmaya uğraşan ve bir de kendi lüksüne, fuzuli masraflara değil de zaruri ihtiyaçlarını kendi geçinmesinin madasında şu dini İslam'ın yayılması noktasında harcamalar yapanların cennete önce girmeleri umuluyor yani e onlardan olmayı bakın ama siz hiç onları düşündüğünüz yok da kimi düşünüyorsunuz? efendim şu adama bak efendim arabası 400 bin euro e şimdi sen 400 bin euro arabası var diye adama imreniyorsun e bu adam Allah yoluna ne kadar veriyor acaba? bu kadar para buldu da bu arabayı aldıysa çok Allah yoluna veren de bu kadar 400 bin euro da çok yani bir arabaya e demek ki Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem la illa fistedel iki kişiye kıskanılır iki kişiye kıskanılır gıpta edilir, imrenilecek iki kişi var رَجُلُونَ اَعْتَى اللّٰهُ مَارِ فَسَلَّطُ عَلَىٰهَ Allah adama mal vermişse ona imrenilir ama neden? hangi mal sahibine? Allah ona diyor hakka hizmet yolunda o malı tüketmeyi nasip etmişse yoksa öbür malına adamın hiç imrenilmez başına vebal ahirette sual hesabı uzun azabı çok olur bana ne, neye imreneceğim ona şimdi Türkiye'de öyle zenginler var e biz onlara imreniyor muyuz niye imrenmiyoruz hatta deseler ki yer değişin Türkiye'nin en büyük zengini var diyelim bana ondan yer değiş o vaziyette ben değişebilir miyim şu anda mümkün değil yani çünkü hak yolunda harcamıyor ki, İslam'a düşmanlık yolunda harcıyor. Ben ne yapacağım onun servetini? Bir de Allah bir adama ilim verdiyse ona da imrenilir. Ama hangi ilim? Hangi ilim meselesinde de şart gelin Hangi mal sahibi? Hakka harcayan. Hangi ilim sahibi? O ilmiyle amel ederse, bir de onu insanlara öğretiyorsa, o adama imrenilir. Yoksa normal halime de imrenilmez yani. İlim de adamı azdırabilir. Nicelerinde azdırmıştır. Evet. Yine bir hadis-i şerif. Resulullah buyuru, sallallahu aleyhi ve sellem Levkâne fî beytil mü'minî qadr-u şe'îr-in haram, lem yüsteceb da'vetuhu ve kane nebiyyâ Uuu! İş zor. Bir Müslümanın evinde arpa kadar haram olsa Kendisi peygamber de olsa duası kabul olmaz diyor. Yani tabi peygamberin evinde haram ne arar meselesi ayrı da bu farz muhaldir Yani işi kafamıza yaklaştırmak için bu buyruluyor. Mesela diğerlerinde de var. Mesela ne diyor? Bir kuruş haram yani kul hakkı üzerinde borç kalan 70 peygamber kadar ameli sevabı olsa cennete giremez. Ta ki onu ödeyecek mesela bunu mektubattan okuduk. Yani şimdi 70 peygamber kadar ameli da bu adam niye e, kul hakkı da var bunda diye mantık yürütemezsin olsa diyor eğer ee, ve küllemâkale ya rab her ne zaman dua yaparken ya rabbi dese kal allâhu teâlâ la lebbeyk alek ya'si. ey asi adam senin bu lebbeykini kabul etmiyorum buyur ya rabbi diyorsun ben de buyur demiyorum sana fe lewetâale yerbaûne yevmen eğer onun üzerinden kırk gün geçse de vel haramu fi beyti o haram kazanç evinde duruyorsa kırk gün kutubesnu fi divan el münafiki adını diyor münafıklar dosyasına geçirirler. Tümmeleren <gülüyor> tef'u bi ma'dal misum ve lasal artık ne namaz ne oruçta tek kullsa tutsa da faydasını göremez. Feyy mat'a ala zal kalhal bu vaziyette de ölürse adam öldü haramlar da kaldı arkasına evinde çocuğuna o ju'ile kabru hufratan minhüferin niran, mezarı cehennem ateş çukurlarından bir çukur olur bu haram işinden kurtarsın bizi Allah'ım ya Allah'ım, ya Rabbi bize istetme ya Rabbi Ay. bizi de muhtaç etme, bize de istetme ya Rabbi, işimizi Ay. temiz yap ya, ya Rabbi, Ay. helal ve tayyip olsun rızkımız tertemiz olsun, Allah'ım kolay getir bize bu işi ya Ay. sıyrılalım, ne haram varsa sıyrır bizi ya Rabbi, sıyrır, Ay. ölmeden mutlaka bizi temizle Allah'ım, mutlaka bizi temizle, yani ateş temizlemeden sen bizi temizle Allah. Im amin bu dünyada temizlenelim varsa helal haklar mutlaka yade edelim reddedelim ödeşelim helallık talep edelim ve haram yollardan kazançlar varsa mutlaka efendim onlardan sıyrılalım bir şekilde sahipleri bulunamıyorsa da varislerine varisleri bulunamıyorsa da fakirlere haramdan korkmayan olsun veya muhtaç durumda fakirlere hani kendimizden çıkararak bundan kurtulalım ama hak sahibi belliyse öyle fakire verdim diye de olmaz. Bana soruyorlar işte ne diyor? Çalıştığım bir yerden şurada para kasp yani üzerime zimmetimi geçirdim ama adamla da çok samimiyiz. Şimdi ona da diyemem onu. Ne olacak ben fakire versem olur mu? Olmaz. Niye? E senin kimden aldığın belli. Kimden aldığın belli ise sahibine ama ben bunu almıştım da sen bunu geri al da bana helal et de dersen de sıkıntı çıkacaksa onu da İslam şart koşmaz yani edip başka bir adam vasıtasıyla da o parayı o kasaya iade edebilirsin illa senden o para o kasaya iade olsun da adama kendini deşifre etmek zorunda değilsin anladın mı? bu ayrı bir şey konuşuyor ee, Hasan ibni yahya evliya Allah'tan radıyallahu anh. ona dediler ismi azam bilir misin yani ismi azam ne demek? Allah'ın en büyük ismi ne demek bu? Asaf ibn-i ya ne yaptı? Belkıs'ın tahtını Yemen'den, Sebep'ten, Kudüs'e nasıl getirdi? Bir i̇sm Azam okuduğun zaman, hadis-i şeriflerde, sahih hadislerde var, i̇sm Azam en büyük isim gizlidir. Ama 40 küsur rivayet var i̇sm Azam hakkında. Bende onun kitapları var. Mesela bu rivayetlerden birindedir mutlaka. Kırkını birden okursan mutlaka okudun. Ayşe bir kere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Ya Ayşe Allah bana i̇sm Azam'ı öğretti dedi Efendimiz. En büyük ismini bana öğretti, ne istesem oluyor deyince Ayşe anamız. E, bana öğretmez misin dedi. Sana gerekmez Ayşe, lan ileki ya Ayşe, sana gerekmez yani. Geldi öptü, efendim kokladı, şöyle böyle. Oturdu, üzüldü, üzüldü Ayşe Hanım. Bir daha yani ya ne olur bana öğret. Dedi dünyalık bir şey istersin, yakış olmaz mesela. Bu herkese verilmez bu şifre. Dedi, ondan sonra dur dedi Ayşe Hanım. Gitti bir abdest aldı, iki rekat kıldı. Namazdan sonra bir dua yaptı. Allah'ım neyse, i̇şte Allah'ım neyse, Bismillahirrahmanirrahim. Azim, bilâvamir, celillikber, neyse işte. Bir dualar yaptı onu. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu dediği yaptığın duaların içinde geçti dedi. Ayşe ne kadın görüyor musun? Öğretmezsen diyor. Ben de bir dua yapacağım şimdi diyor. Var mı diyor bunda? Var diyor. onda bir kitap yazarız inşallah. Yani 40 küsür rivayet ben toplamıştım. Kitaplarda var. Sonra bir kitap gördüm ne 40 150 rivayet artık yani var ya onda değilse bir yerde yok ha. <gülüyor> Ama o isim yacağı bir şey lazım. Çantamda geziyor. Çantamda geziyor da bir keremine kullanmışık onu yani. Daha da kullan vaktimiz yok. Yani sıkışacak kullanacağımız şey var. Ama polis aramasında çıkmaz yani. <gülüyor> Aramada çıkmaz ama sıkışsak kullanacak şeyimiz var malzememiz var yani. Ama ya cabiral azmil kesir diyor ey kırık kemiği iyileştiren bitiştiren kaynaştıran Allah diyor kırık kemiği yani o kadar ince isimler var bazı kitaplarda bulamazsın ama o uzun bir kitap onu da bir tercüme yapsak var ya nereye yetiştireceğim gerçi size de biraz uygun mu diyeyim? o da mesele sana ya, gerekmez ya Ayşe dedi ama Ayşe anamız buldu sizin durumunuz nedir? Siz kime kullanırsınız? Belli değil. Kafanız bozulan adama kurşun atar gibi adama bir dua gece. Adam yarın gitti. Ne olacak o zaman? Duasıyla ölenin diyor. Silahıyla öldürdüğü gibi günahkar olur diyor. Yani. Ancak adam çok zalim o Çok zalim deyince sen ooo hamsi pişirdim kokusundan rahatsız oldum diye adama şey yaparsın ya. Kardeşim seninki iş değil. Seninki iş değil. O bedduayı yapmak o zaman ona dönmezse sana dönerim veya altta sen hemen bir define, zenginlik gömü bulmak evin dibinden çıksın falan bir de başka yerde de yorulmayacak yani evin dibinde çıkacak yani öyle beleşçisin yani hemen isma azam Allah'ın en büyük ismini kullandığın işe bak ama İslam'a hizmet niyeti başkadır ama biz o niyetlileri de çok gördük İslam'a hizmet için falan zengin olduktan sonra uğradığı yok sohbete yani onu da çok gördük ve lakın bu en büyük isim tabi Ebu Yazid el ye sordular Kardeşi Allah'a sordular Azam Yalnız bu ay önümüzdeki ay dergide 99 Esma-i Hüsna'dan birinci ismi şerif Allah ismi şerifini yazdım bir okursunuz bakarsınız Laf i Celal'de neler varmış 1001 bir ismin kutbudur o bütün evliya ittifak etmiş en büyük isim bir tane varsa o da Allah ismi şerifidir ya Hoca de ben akşamdan sabah Allah Allah Allah deyip duruyorum ama sen bir kere huzur üzere diyorsun ki Mübarek şaşırdım Allah Allah diyorsun sen <gülüyor> kızdım Allah belanı versin diyorsun Allah böyle denmez ki. Beyazıt Beskami dedi ki kalbinde Allah ile huzur ve irtibatı sağladığın anda hangi ismi okursan Allah'ın isimlerinden o ismi azamdır Niye? Mesela kalp çalışsın Bir de o mesele var. Dua dua sema dua semanın anahtarıdır ama anahtar tissiz açmaz. Bu anahtarın iki dişi var etle helal, sözkü mekal Birisi helal ekmek yiyecek, birisi de konuştuğu doğru olacak. Bu iki dişi varsa bu anahtar açar. Bu durumda efendim ne olacak? Eee Allah'ın ismi şerifine bakın. Bir de esma İdrisiye. İdris Aleyhisselam'a bildirilen 40 isim var. Erbain İdrisiye. Onu da başladım şimdi derdiye. Bir daha ay bakacaksın. Her şey bir tane çıkacak. Yani o ne demek 40 ay? Da idrisiye işim var. 99 ay. Esma Üstün kaç isim? 99. Her birinin hassalleri. Ama neler var, neler var, neler var. Gece şunu şu kadar okursan, bunu böyle okursan, zengin olmak da var. Kaymakamla işim var. Lafımı dinlesin. Öyle bir dinler ki Allah'ın izniyle sen. Orada yazıyor. Şu kadar kalk diyor gece. Arzu dilekçe muracat. La ale illallah ve evveler çeri Bin kere söyle sonra git diyor. Şu gün git. Kime işim var git onun karşısına okusun diyor ama belli etmeden üflesin diyor adama <gülüyor> yaparsan tokatı yersin mübarek adam öyle mi üflenir adam beni mi hepsini lan hoca diyecek mahkemede işim var hakime üfle olur mu öyle şey ya mübarek Allah'a yallar dua at hakibe ne üflüyorsun seni ama yazıyor orada yazıyor çok şeyler göreceksiniz inşallah yaşarsanız ben de yazarım siz de görürsünüz bu dergiden Arifan'dan ayrılmayın bundan Buradan size bayağı ilimler yazacağız. Çünkü aylık olduğu için kafada daha kalıyor. Kitabı rafa koyuyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Kitaplar da devam edecek ama bunda da insan hatırlar inşallah. Evet okuyorsunuz, Allah razı olsun. Ben böyle yaptım, daha güzel olmadı mı? Birazcık dualar koyalım ona, ne yapalım şimdi? Evet, öbür türlü. Tabii ki şey de elmanın faydası, ıspanağın faydası da güzel ama e, bir de zikir tarafını da boş. Bırakmayalım, evet. Dedi ki, i̇sm Azam'ı bilir misin? Hasan-ı İbni Yahya Hazretleri'ne Bilirim dedi. Aa adam da heveslendi, hemen diyecek bana zannetti. Dedi ki, Allah'ın en büyük ismi şifre ya bu gizli. Ne istersen anında oluyor da işte onu huzurunu, teminini o anda bulmak. Esma-i kırk isim İsmi Azam'dır. Kırk'ının toptanı i̇sm Azam'dır. Ama tek tek de onda çok, onda en çabuk tesiri onda görürsün. Ben onu denemişim. Baypas olurken ben şeker hastasıyım, yaram kapanmaz. 3-4 sene bazı yaram duruyor. Mesela o baybaskı göz kafesini kesiyorlar. Ondan sonra bu kapanmaz banmaz, zor olur. Şekerin de hiç düzgün durduğu da yok bir de. O ismi şerifede Ya bari en nüfus Ya bari girerken ameliyata oturup çıkırdıktan sonra böyle devam ede bir haftada falan elhamdülillah kalktım. Ama o ismin bereketini. Ya bari en nüfus ismini bereketini. Hatta onun sırası bilmiyorum. Üçüncü sayıda falan gelir. Şimdi hepsini birden yazamayız. Derginin tamamı kitaba dön. <gülüyor> Bu sefer mübarek. Onun için onları takip edin inşallah. İsmi Azam onların hepsi. Nedir dediler? Dedi ki biliyorum dedi İsmi Azam'ı. Buyur dediler efendim dediler. Dedi ki helal yemektir dedi. Helal yedin mi Allah desen İsmi Azam olur. Haram yedin mi Kur'an'ı katmetsen boş olur dedi. Onun için şu yemeğe bir dikkat. Bir de yalan konuşmamak. Bu ikisine dikkat edersek, duamızın kabulünü hemen göreceğiz inşallah. Ama bu yalan da çok arttı. Sebepsiz yere, düzümsüz yere, ya, yalan ancak harp olur, bir şey olur. Karı koca arasında büyük kavga gürültü, boşanma sebebi olacak olayların ıslahı için iki kişi birbirini vuracak durumdayken bir yalanla düzeltme tamir olur. Üç yerde hadiste müsaade edilen yer vardır ama bu kadar huzurlu yalan olmadık işler yani. Niye konuşuyorsunuz bunları bu kadar? Hava atmak için, mübalağa yapmak için binler. 100 liraya almış bir şeyi onu işte 300 e aldık. Niye ben zenginim yani? Ya bu ne lüzum var yalan konuşulur. O kadar yalan konuşuluyor ki bir de yalan olduğunu da anlayan mesela. Hasta yapıyor mesela, ziyaretçi geliyor. Ya işte nasıl diyebilirsin. Ya gece köcüm uyku girmedi. Halbuki arada iki de bir kestiriyor yani. <gülüyor> Mubarak yalan oluyor, yalan. Yalan oluyor kardeşim ya. Hasta ben de biliyorum, ben de hasta oldum. Ne kadar ağır olsan insan arasında bir dalar. O sonra sancın olur, bir şey olur, ayılırsın ama bir dalma olur. Hiç gözüme uyku girmedi. E böyle deme. Yani her lafta bu pay var yani. Yalana bir yok. Az uyudum. Ağrım, sancım oldu. Yani onu da demene zaten lüzum yok. Allah'a şikayet etme de lüzum yok. Celle Celaluhu. Mevla buyuruyor. İdâmi rastu avdî. Kulumu hasta ettiğim zaman. Felem yeşkünî ile uvâdîhî. Kendi ziyaretine gelenlere beni şikayet etmezse Allah Allah Ne yaparım? Ebdentü lehmen Khayran min lehmi demen khayran min Ona etinden daha iyi et, kanından daha temiz kan veririm diyor Değiştiririm onun etini, kanını, hastalığını tedaviye çeviririm Neden? Beni şikayet etmezse de. Yani yalan ayrı bir gün ha Öbürü de iyi bir şey değil Şöyle çekiyorum, böyle çekiyorum, kıvranıyorum, inliyorum yani ama tabi insan dayanamazsa o, ah, o eder, o başka, adama şikayet etmez de acizlikten yani. Ya Rabbi aciz kulunum dayanamıyorum falan, o başka. Bir de doktora söylenebilir misin? Doktor diyor ki neren ağrıyor, ben Allah'a şikayet etmeyeyim diye bir yerim ağrımıyor. E ne geldin buraya yani? <gülüyor> Muharik e ne bana para vermeye mi geldin yani? Vizitesi 200 milyon, bir yerim de ağrımıyor, aleykümselam git çık dışarıya. Doktor da şaşırdı bu sefer. Yani yerine göre hareket ediyorsun. O adam bastırıyor buraya ağrıyor mu diyor dağırıyorsa dedi ha helal lokma yiyen demek Allah'ın hangi ismiyle dua etse kabul olur i̇sm Azam'ı da bir de şimdi helal yediyse yalan demediyse, doğru dediyse bir de efendim e, i̇sm Azam hakkında gelen rivayetleri de ilmine sahip olup da, o rivayetleri de özellikle kıra ederse onlarla dua ederse çünkü onların da bu kadar hadis niye rivayet edildi o zaman Herkes sır vallahi desin tamam derdiler. O kadar faziletli dua niye öğretildi? Bir de onları da bulursa o zaman tam adrese, hedefe isabet eder. Allah Teala cümlemize mübarek cümaha gecesin. Allah'ın bir makbul duanı nasip bize. Amin. Ya Rabbi o dua da dünya ahiretimizin toptanını ıslah eylesin ya Rabbi. Amin. olmayalım ya Rabbi. Amin. Yani ucuza gitmemeli yani. Hem dünya muahiret saadet istemeli. Yani en kısa... Hepimizin bildiği iki cihanı toplamış bir dua mesela, nedir o? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَنَّا Arafa günü, Arafat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlar da zannederler ki Efendimiz öyle bir dualar yapar ki mesela kimsenin bilmediği, tabi yapar Çiftler dolusu duası var Ama arefe günü Arafat'ta en makkul yerde bir defa vedaatçı yapabildi zaten Orada bile en fazla duaları رَبَّنَا آتِنَا dünya En fazla zikir kim bilir ne zikirler yapar kimse bilmiyordur falan. En fazla yaptığı zikir nedir mesela? La ilahe illallah bak bildiğiniz şeylerden bahsediyoruz. İlla da bilmediğiniz bu kadar dua vardır ama yani en makbul olanları da Allah kolay etmiş. Mesela Fatihay hepiniz biliyorsunuz mesela. Havanteğül kitap şifamın kulliyle Ölüm dışında her derde şifadır Fatihay. 313 kere oku kilitli kapı kalmaz. Ama huzuru Mevla ile bulmak için. Fatiha'yı kitap, Fatiha'yı niyetle, liman ne niyetle, niyetle okursan o olur. Evde kaldım, evlenmek için okursam olur. İş bulamadım, iş niyetle okursam olur. Alacağını alamadın, alınmak niyetiyle okursan olur. Ama hele 313 Bedir El'nin sayısı şifredir. Fatiha metni. Fatiha hepiniz biliyorsunuz. Fatiha'nın her bir ayeti 7 bir Kur'an'dan üstündür ama içinde Fatiha olmayan ne gibi Kadir gecesi binaydan hayırlı ama hangi binaydan içinde Kadir gecesi olmayan Çünkü onda da Kadir gecesi varsa bu sefer bir şeyin kendi kendine üstünlüğü lazım gelir. Öyle olmaz. Burada da şimdi Fatiha'yı buraya koyduk. Elif lamim'den başladık. Mine'l cinneti ven nas'a kadar bütün Mushaf-ı Şerifi buraya koyduk. Fatiha'yı ayırdık, burada koyduk. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bir Fatiha 7 ayettir. Kur'an'da, Fatihan hakkında başka ayette وَلَقَدْ اَا تَيْنَاكَ سَبْعَاً مِنَ الْمَزَانِيهِ Her namazın rekatlarında tekrar edilen yedi ayet verdik sana. وَالْقُرْعَانِ الْعَظِيمِ Büyük Kur'an verdik sana. Şimdi Büyük Kur'an diyor, Kur'an'ı koyuyor, Kur'an'dan evvel müstakil olarak yedi ayet söylüyor. Sana yedi ayet verdik, sonra Büyük Kur'an verdik. E bunun tefsirinde hadisler ne diyor? Camus sahir hadislerinde geçer. Eğer gidiyor Fatiha'nın her bir ayeti, bir Kur'an'ı tartar diyor. Yedi Kur'an Fatiha'sız olarak buraya konsa, bir Fatiha buraya konsa yedi Kur'an'dan geliyor. Çünkü e, gavurların kafilesi geldi, yedi kafile geldi, develer bütün e, malzemelerle dolu erzak, azık, mücevher, misk, amber, koku moku o zamanki ticaret emtihası Müslümanlar da garip fukara, Bilaller, suhepler, Ammarlar, Habbablar oturmuşlar Kabe'nin gölgesinde açlıktan ölecekler zavallılar. Eziyet altındalar. O gavurların kafilelerini görünce. Ya keşke bunlar bizim olsaydı da. Dertleri yine yemek içmek değil. İslam'a harcardık falan. Onlar hakikaten doğru adam. Sadık Müslüman. Hemen bu ayet geldi. La <gülüyor> temudnennâ bir takım dünya adamlarına dünyalık mallarından verdiğimiz ticaret kafilelerine işte şimdiki araba filosu bilmem gemi bilmem nesine gözlerini uzatma yazık olur gözlerine. Niye? Biz sana 7 ayet verdik bir de Kur'an verdik. Fatiha. Yani şunu demek istiyorum. En fasih şeyleri de Allah size de öğretmiş yani. Bir ramenatine ayetimiz biliyorsunuz en büyük dua. La ilahe illallah zikirlerinden üstünü duaların hamdden elhamdülillah duanın en üstünü mesela bunları da hep biliyorsunuz yani hani biz derin derin rivayetlerden bahsediyoruz kitaplara yazıyoruz ama Allah'ım da sizi mahrum etmemiş ki bir fatihayla beraber dünyayı fethedersiniz yeter ki ağız o ağız Bahrullah efendi hazretleri varadı Taşova'da İsmet Garibullah büyükşehif efendi hazretlerinin halifelerinden idi tabi onu efendi hazretleri de tanımaz belki de efendi baba da tanımaz o biraz daha eskidir Orada köyde kabri şerifi var. Ziyaret ettik mesela. O yörenin insanları Amasya civarı. Onu anlatırlar. Belki orayı şimdi yetişmiş insan kalmamış olabilir. Belki yüz yaşında bile olsa ama o şimdi hocalar duymuşlar çok da alim değil. Bunun ne hüneri var bütün millet akıp gidiyor buna. Onu biraz da baştan kabul etmemişler. Sonra İçişleri Bakanı, Dakhiliye Nazırı Memduh Paşa vardı Osmanlı'da. Abdülmecit dönemi olacak. Memduh Paşa da İsmet Baba'nın Bağlısıydı. Tekkede yatıyor. İsmet babanın arkasında İçişleri Bakanı yatıyor Osmanlı'nın. O Memdû Paşa çok mübarek bir zat. var onun. Divanı da var, bende kitabı da var eski. O Memdû Paşa da mübarek, bu tarikata çok hizmet etmiş Abdülmecit zamanında yani. O tekkeyi yapmış, etmiş. Tam o zaman gitmiş Amasyalara, oralara ki bu zat İsmet Garibullah Hazretleri'nin hakiki halifelerindendir buna hor bakmayın. O da zaten istemiyor müritte bir şey. Oturmuş zikrini yapıyor mübarek adam ama Hocalar kıskanırlar müşteride. Ondan sonra da demişler ki bir gidelim bakalım ne yapıyor. Bin kişi, iki bin kişi, üç bin kişi dolarmış böyle Orada ben gittim köyde anlatıyorlar şimdi Binlerce kişi dolarmış. ne? biri hasta Biri ineyi hasta, biri inek e, anasını emmiyor, biri anasını bırakmıyor Herkes hayvanı hasta, kendi hasta Çocuğa alan gelmiş, alan gelmiş, alan gelmiş Diyorlar ki bin, bin, iki bin, üç bin sıra Mübarek böyle otururmuş o bırakırmış hayvanı, o iyileşirmiş, o geçen geçene, geçen de kısa. Hocalar da şaşırmışlar, bakmışlar inkar edecek bir durum kalmadı yani ama ya hoca efendi, efendi hazretleri ne okuyorsun demiş, hepsine bir fatiha demiş. <gülüyor> adam olursan bir fatiha yeter. Öbür türlü ağzın bozuk, rızkın haram, yalan lisan ondan sonra ne adama hatim etsen adamın hastalığı artar yani. Bazı hocadan çıkıyor adam, daha beter arttı diyor hastalığım diye. Hocanın ağzı bozul, okuyan senden hasta. Allah bize Celle Celaluhu sadakat, doğruluk, ihlas, huzuru kalp, huşur, huzurunda tam yöneliş, kalben bağlanmak, amin Allah'ım, o zaman bildiğimiz fazla bile gelir, bildiğimiz fazla bile gelir, amel, ihlas ile beraber Rahman. böylece bu gece çok dua edelim siz bana biz size bu helal yemek hususunda Allah'ın bir çığır açsın bize Amin. bu ağır zamanın faizin bilmem haramın yalanın dumanını da vurdurmasın bize Amin. Allah İbrahim Aleyhisselam ateşte yakmadı Allah Kadir'dir bizi de bu düzende haramdan korumaya Allah Celle Celaluhu İnşallah Tamam Evet kısa bir dua ediyoruz Ondan sonra Geçen Bursa'dakilere bir taş attım Sohbette bu başlarken içimden geçti gibi bu bizim Fatih'tekiler dedim hemen ayaklanıyorlar dua bitmeden çıkmaya kalkıyorlar falan içimden bu Bursa'dakilere dedim ne kadar konuşsan hiç oturuyorlar dua bitiyor yine kalkmıyorlar içimden hemen nazar ettim ya bir de baktım sohbetin sonuna doğru bir ayaklandılar bu Bursa'dakiler bu sefer içimi dışıma vurdum yani ya dedim ne nazar aldınız yahu siz hemen ayağa kalktınız dedim ya Niye dedim ben fatih tekilerden sizi üstü tutuyordum ama Siz de bozdunuz işi dedim böyle. Gülüyorlar biliyorlar tabi ses çıt diye kesildi yani. Hep de oturdulara böyle Çıkın desem çıkmayacaklar <gülüyor> Mübarekler Sakin olursunuz bir cennet istiyoruz Bir dua diyoruz ben sizden beter işim var Sabahın altısında Tefsire başlıyorum sabahın altısında Gece de bu kadar işim var He Gündüz de hiç uyumadım Uyumuyoruz Tasih, tasih kitap şu bu. Size bir şeyler etmesin. Şeyi Noel'le ilgili yazdığım vaazları kitap yaptık. Hemen şu Noel öncesi millete bir dağıtalım. Ucuz bir şey olsun. Saman kağıt. Hani ona uğraşıyorum şimdi ki elden ele, herkes alsın, dansın. Kişilerde şurada, burada zenginler, fakir adamına bir hani onu okusun. Bu onu yedi, o kalıcı olur. diye onu düşündüm. Sohbetlerimi yazmış arkadaşlar. Şimdi onları düzeltmem lazım. Ayetlerini koyuyorum, hadislerini koyuyorum. Manalarını koyuyorum çünkü sohbettekini o tam duyamamışlar. Durduruyorlar, yazıyorlar ama tabi çoğunu şey Bazı kelimeleri anlayamıyor. Benim telaffuzuma göre. Onları hep ben düzeltmem gerekiyor tek tek. Öbür türlü bir şey anlaşılmaz. Halde çıkar. Şimdi onu hazırlayacağız inşallah. Hazreti Mehdi kitabı da yetişmedi işte. Haftaya yetişecek inşallah. Ondan sonra bu çalışmalarla beraber Allah'ımız bütün mesele ihlas nasip eylesin. Maddi manevi. İflasta muhafaza eylesin. Evet. Yok takvim içine bu sene bakmadılar arkadaşlar. Belki seneye bizim düzenlerimiz daha oturmadı. Yani yeni yeni sistemlerimiz başladık. Hep borç harçla devraldık işleri. Yani arkadaşlar çalışıyor da sıkıntılı. Yani bu işlere giremiyoruz çok. Bir seneye nasipçe belki yetişirse bir şey Olur. İnşallahurrahman. Efendim 90 yaşında Emine Yurdakul annemiz. Efendi Hazreti ona muhacir Emine dermiş. Vefat etmiş. Allah ım. Bizim sohbetleri hep dinlemiş 90 yaşında yani o bize şefaat etsin diyelim böyle kadınlar. Ruh için bir şehadet buyurun. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah. Evet. Ve eşhedü enne muhammeden abdu ve usul. Yakup çelik kanat kanserden vefat etmiş. Bu kadar hasta insanlar hep ya Rabbim ruhuna bir şehadet. buyurun eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne muhammedin abdü olusun hediyelerimizi kabirlerine ihsal eyleyip kabirlerine nur eyle ya rabbil dualarımızı arz edeceğiz inşallah arifan dergisinden bu ay ki önemli olan 16 aralıkta içindeki ilimlerin hepsi önemli olmakla birlikte sonunda mutlaka 16 aralık Günü çarşamba oluyor herhalde. Mutlaka sene sonu duasının manasını düşünerek huzur üzere okuyun. Efendim bir senelik günah sildirin. 17 Aralık e, artık gecesine geçti veya gündüzü. Geceden olsa dahi ay geceyle başlar. Okuyun bir sene şeytanın ümidini kestirin inşallah. Sene sonu duası, sene başı duası. Aşure günündeki dualar var. 29'una geliyor herhalde. Bir dahaki dergiye yetişmediği için buna yazdık. Bunları aman millete ulaştırın. İnşallah hem kendiniz hem sevdikleriniz bir sene daha ibadetle muhafaza olalım. İnşallah hayatta kalalım. İnşallah ölümü istemeyelim çünkü günahkar da olsak tevbe fırsatımız olur. Efendim sevabımız varsa da sevabımızı arttırma imkanımız olur. Yaşamak her halükarda ölümden hayırlıdır. Ama Rabbim kendi yolunda yaşayanlardan eylesin. Amin. Aile kadın çocuk, Arifan aile çocuk bunlara da hizmet edelim. Biz burada size bunu düz hesap 5 yapmamız sebebi temsilcilerde uymuyor dükkanlarda ama biz burada bunu yapıyoruz bir sürüm olsun, bir kolaylık olsun birkaç kişiye hediye alabilenler ulaştırsın hayrına sebep olsunlar inşallah Deccal ilgili cd size arz ediliyor bunun üzerinde çok duruyoruz niçin duruyoruz çünkü bu hadisler iman meselesi, itikat meselesi Deccal'ın yaşadığı şu anda kimse bilmiyor Buna böyle inanmak gerekiyor, sığınmak gerekiyor. Hatta alimlerin beyanı üzere. Çoluk çocuğa öğretmek gerekiyor ki bizi kandırmasınlar. Şu defter aldı, çıktı, gitti, bitti diye unutturmasınlar. Bu sohbette dinleyelim, dinletelim. İnşallah Rabbim hayirinizi artırsın. Hem hayra niyet edin, hem eve hizmete niyet edin. O hayırlarınızdan millete dağıtın. Hem ilim yaymış olursunuz. Ölseniz mezarınızda faydalı ilim kalır, defteriniz kapanmaz hem bir taraftan verdiğinizde diğer kitaplar basılır diğer hizmetler olur, küllü hayır yani hepsi iç içe, hayır içinde, hayır içinde Allah Teala cümlenize bolluk versin inşallah çok hizmet nasip etsin inşallah bu pazar herhalde saat 10'da TKT'ye çıkma durumumuz var ta efendi hazretlerine izin sorduk çık çık Vazet oradan buyurdu bazen izin vermedi oldu, arada çıkmadık bu sefer izin verdi izin verirse himmet eder Himmet ederse Allah bizi muvaffak eder. İnşallah hepiniz hem mesaj çekebilenler mesajlarıyla desteklesin. Herkes, insanlar birbirine tebliğ etsin, ilgi artsın. İnsanların bizi dinlediği sabit olunca onların gözünde de ne oluyor? Vay anasını işte bu insanı çok dinliyorlar. Bak öbür hocaları mesela o, şu çıkıyor, bu çıkıyor, yanlış konuşanları kastediyorum. Bunların böyle dinleyen yok, bunu niye bu kadar dinliyor millet derseler o zaman sözümüzün etkisi fazla olur. Yani sizin gücünüz görünür. Bu camianın, ehli sünnetin kuvveti görünür. E bizim televizyonumuz şu bu imkanlarımız yok ama Allah bize müshakar ediyor. Kullanalım o, o kanalları. Ne olur efendim yine e, o kadar masraf edip ulaşma gücümüz yok ama Allah sebeb eder işte. Allah sebeb eder ve böylece senede iki üç tane şey her gün konuşandan fazla tesir eder. İnşallah herkese duyurursanız bir de dua buyurursanız Ağzı dualı, zikirli olanlarınız bir Yasin-i Şerif. Biz başlamadan evvel Allah bize muvaffak etmesi niyetiyle. Bir de dua, zikir üzere, huzur üzere. Televizyon olmayanlar televizyona bakmasınlar, gitmesinler. Radyodan verilecek. Hiç televizyon alma gitmeye falan bir lüzumda. Yok. E seni göreceğim de göreceğim beni. Beni görüyorsun işte burada zaten. Radyodan dinlersen ilimlerine istifade edebilirsiniz. Belki duyulmadı bir soruya göre cevap gelir. ilimdir. O faydalanılır. İnşallah urrahman. Allah Teala tesir yaratsın kalpleri çevirsin Allah'ım kalpleri döndürün sizden de dua, çok dua siz dua ordususunuz inşallah Yasin özellikle okursunuz inşallah la hamle ve la kuvvet e'yle abla bize yönelik hediye edersiniz Allah bizi muvaffak eder amin subhanerabbiyel aleyhiyle alehiyle vâhmin elhamdülillâh rabbil alemin salatu ve selamu ala seyyidil mursaline muhammedin ve alâliye sahbü ve ecma'in Allahümme innâ neselüke el-cenne ne'ûdubike minel nâr Allahümme innâ neselüke rillâke vel-cenne ne gؤzdük b'kabir sfxtk ve n'ar. Allah minnān səlük al-jenā. Ma qarab eliha min qawl Ne gؤzdük b'kabir n'ar. Ma qarab eliha min qawl ma'amel. Allah sallallahu taala aleyhi s. Ne آمين الله انشلكم من الخير كل عاجل وااجل ما علمنا ومن ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وااجل ما علمنا من وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا اتنا من رحمه لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين ya Anamızdan babamızdan daha çok vacibi Allah'ımız bu mübarek cuma gecesinde sen fazlül kerem'un ile ayında ya Rabbi ya Rabbi bize bu dersi nasip ettin, dinlettin, okuttun. Sen anlattın, sen vahiy ettin, sen bildirdin. Bu helal kazanma işi, helal yemekle işte, bu kadar önem bize beyan ettin. Biz aciz kaldık, güçsüz kaldık geçim telaşlarından dolayı. Bu sistem düzen çarp Böyle faiz üzere işlediğinden dolayı sıkıntımız var, çoluk çocuğumuza da bulaşıyor bu, bizim de huzurlarımızı bozuyor bu iş. Ya Rabbi Alemin, güç yetmeyen durumlar ancak senden yardım istenir. Kurban olduğum Allah'ım bu cemaat senin rızan için geldiler, bu kadar saat vakit verdiler. Bu hususiyetle dinleyenler olsun, burada özellikle bulunanları da hepimize Allah'ım bir daha bir lokma haram nasip etmeyin. Amin. Bu senin elinde ya Rabbi. Bir haram yok mu boğazımızdan geçirme ya. Amin. Bugüne kadar geçtiyse tövbe nasip beyle. Allah'ım onun da bütün şerrini bizden çıkart defet ya Rabbi. Bundan sonra Allah'ım haramsa bize nasip etme ya. Amin. Bu senin elinde kurban olduğum sana Allah'ım isteyin buyuruyorsun. biz de senden istiyoruz. Buna engel çıkar. Sen o rızkı bize nasip etme ya. Rabbi. Bize helal rızık kapılarını aç ya Rabb. Amin. Resulullah'ın duası. Allahümme vessa'aleyyin er-rizk halal ya Rabbi helal rızkı genişle bana ya Rabbi. Asluhallahi isu efesekatil insi belcil insucinin fasıklarının şerrlerini çevir benden ya rabbi Amin. Ya Rabbi biz senden istedik. Kurban olduğum ahirette bizi rezil rüsvay etme. Allah'ım amellerimizi bu haram yüzünden reddetme. Ulan duası reddolan kullarından etme. Amin. Kurban olduğum sana aç bize bu kapıları. Helalından haram bulaşmadan yedir içir bizi ya Rabbi. Rızık sana ait. Çoluk çocuğumuzda yedir ya Rabbi. Amin. Nesillerimize de haram nasip etme ya Rabbi alemi veya غير ama bu imkansızlıklar içinde de sen geniş imkanlar sahibisin vallahi vasıun alim her şeyi genişleten geniş sensin bütün geniş imkanlara sahip olan sensin her şeyi hakkıyla bilen sensin bize helal yoldan geniş imkanlar nasip ederek hem muhtaç olmadan hem de dine hizmet ederek yaşamayı nasip eyle amin, amin diye dilerler aca değil amin allahumma allahum salli, salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahil ala alihi ve sahbihi tuvallarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü ve meclisimizin ruhaniyetiyle teşrif eden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize hediyelerimizi arz etmek üzere buyurun assalatu vesselamu aleyke ya resulallah ya Salatu ve selamu alayka ya Habiballah Salatu ve selamu alayka ya seyyidil evveline vel akhireen Subhane rabbika rabbil izzeti ammaya safhut Veselamun ala'l mursaleen Velhamdulillahi rabbil alemin ilahşireb ve ruhin nefret Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahib ve şahkına İmam tarikatına, efendi, buhamdülillah, خاصıbına Tümüyü ve saatidına, anvâtinya, ve